Elbisu billahi anne şeytanı reddim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamü aleyhe Resulullah. Kıymetli aile sohbetleri izleyicileri. Bugün e, zaman birincini konuşacağız. Çok değerli Fatma Bayram bir vaize eee mahlasıyla yazan, gönüllerimize tat kuran kıymetli hocamızla kendisinin e, gelmesini bekliyorum. Galiba geldi. Hemen kabul ediyorum. Evet. Hayır akşamlar hocam. Hayırlı akşamlar hocam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun tamam hocam. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah'a çok, Allah çok şükür. Hamdolsun. İşte bir köşeyi. Hocam. <İki> <gülüyor> <dönemde>. <gülüyor> Öyle diyelim. Yeni dönemde. Evet inşallah. Hocam her ne kadar emekli olsanız da biliyorsunuz hocalıktan emekli olunmaz. Evet. <gülüyor> Son nefese kadar hocalık devam eder. Bugün evet. inşallah zaman dilincini konuşacağız. Takipçilerimiz de geliyor. Ben yayınımızda olmasın diye hemen yorumları bir kapatayım. Aha. Evet kıymetli hocam e, zamanın kıymetini, e, kıymetini konuşacağız işte e, maalesef modern zamanlarda bizler elimize e, olmayan şeyler için hüzünleniyoruz kaybettiğimiz kaçırdığımız zamanlar için hüzünleniyoruz e, bir türlü anda olamıyoruz biz e, zaman bilinciniz sizin o güzel nefesinizden dinleyelim inşallah. <gülüyor> Estağfurullah hocam diyorum ki şimdi bu konuyu son günlerde son aylarda deyim birkaç defa anlattım farklı platformlarda ee, evet. ve aslında benim kendi adıma yani kendimle ilgili olarak çok muzdarip olduğum bir konudur. Yani çok da böyle başarabildiğim, hayatıma oturtabildiğim bir konu değildir. <gülüyor> ee, neden diyorum acaba ben bunu anlatıyorum? İnsanlar bunu benden istiyor. Yani bu konuyu başardığımı mı düşünüyorlar acaba? Sonra e, şunu Düşündüm. Dedim ki hani meşhur biliyorsunuz Lasrettin Hoca fıkrasıdır bana damdan düşeni getir demiş. Herhalde zamanını yönetmekte çok sıkıntı çeken birisinin bu konuyu anlatması daha faydalı bulunuyor. Ondan olsa gerek. Ne <gülüyor> ee, e, da hocam söyleyelim mi? Siz bizim e, örnek aldığınız iftar mısınız? İftar yani olalım. Evet. başarabildiğiniz şeylerin daha çok besmelenin besinde gibiyiz yok, ben öyle, öyle bir şey şeyleri... öyle şeyler söylemeyelim hocam bu yayında bu son olsun <gülüyor> ee, yok öyle bir şey yok ee, başarılmış çok büyük bir şey de yok yani başarı biraz da görecelidir Allah katında başaranlardan olalım inşallah. Aynen. Yani önemli olan o. Ee, yani dediğim gibi hani bu konuda kendimle çok uğraştığım için çok mücadele ettiğim için e, en azından neleri yapmamamız gerektiğini biliyorum yani. <gülüyor> neleri yapmamalıyız. Hani zamanımızı verimli kullanmak istiyorsak neleri yapmamalıyız. E, nelerden uzak durmalıyız. Hani hangi hangi e, farkında olmadığımız hangi yanlışlıklarımız veyahut da hangi davranışlarımız Bizim zamanımızı böyle çalıyor, yiyip bitiriyor. Hani onlara biraz temas edebiliriz. Biraz işte bu konuyu dediğim gibi birkaç yerde anlattığım için işte az buçuk çalışmış oldum. O kitabi, bilgiler, kitabi bilgilerle kendi tecrübemizi belki biraz birleştirerek kardeşlerimizin işine yarayacak şeyler söyleyebilirim. Şimdi hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok meşhur bir duası var. Bu duayı ben bilirdim. Herkes bilir yani. Din eğitimi almış olan, böyle dini eğitimlerin içinde olan insanlar mutlaka duymuşlardır. Efendimiz o duasında bazı şeylerden Allah'a sığınıyor. Ve bu dua şöyle başlıyor. Allahümme inmiye e'udu bike minel hemni vel hazem ve e'udu bike minel aczi vel kesel. Böyle devam ediyor. Allah'ım işte üzüntüden hem, üzüntü, hazem onu da üzüntü diye çeviriyoruz İşte hüzünden ve üzüntüden sana sığınırım falan diye çeviriyorlar genelde e, bu hadis-i şerifi e, tembellikten, acizlikten işte öfkeden e, öfkenin kontrolden çıkmasından efendim e, insanlar tarafından ezilmekten, borca batmaktan efendimiz bu duası epey bir şeyden Allah'a sığınıyor ama hem ve hazenle başlıyor sonra e, ben böyle bunu bir taraftan zihnimde yani bu hem ve hazen ama hani o açık sözlüklere de bakmadım yani aynı şey olamaz hani efendimiz aynı şeyi tekrar etmez yani burada muhakkak bir nüans var e, epey oldu başka bir çevirisine rastladım çok güzel bir çeviri diyor ki geçmiş için üzülmekten gelecek için kaygılanmaktan sana sığınırım diyor evet. efendimiz yani hem geleceğe yönelik bir kaygı Hazem de geçmişte yaşanmış şeyler için üzülmek. Bir de şunu fark ettim ben. Efendimizin başka dualarında da çünkü Ali Gülkari'nin bir dua mecmuası var. Efendimizin sahih sünnetindeki bütün duaları bir araya toplamış. Ben o kitabı biraz böyle bir gibi okumaya çalışırım. Ee, orada da çok peygamber duaları var. Ee, bakıyorum hep böyle üzüntü peygamber efendimiz için Allah'a sığınılacak bir şey. Dolayısıyla biz hani neyden Allah'a sınırız? Şerlerden, yanlışlardan değil mi? Hata etme giden Allah'a sınırız. <gülüyor> e, demek ki dedim yani bizim bu Anadolu insanının mayasında olan hüzüntü, hüzün hali Efendimizin çok da hoşuna giden bir hal değil yani. Çok da böyle içinde olmak ise hani hüznümüzle biz övünürüz. Böyle bir hüzünlü olmak e, hani yakışır. Böyle insanı şair yapar, ince ruhlu yapar falan öyle düşünürüz. Ondan sonra hatta bilhassa kadınlar arasında böyle bir üzüntü yarışı vardır adeta. İşte senin mi doğumların daha zor oldu, benim mi? Sen mi daha çok çektin, ben mi daha çok çektim? Senin, mi kayınvaliden, mi? Daha... <gülüyor> senin mi kayınvaliden daha acımasızdı, benimki mi? Yani böyle herkes bir üzücü hatıralar anlatır bir araya. Hatta böyle ağrılarını bile yarıştırırlar. Hayır benim dizim seninkinden daha çok ağrıyor diye. Dolayısıyla yani böyle dün prim yaptığı bir dünya var bizim ülkemizde. Yani bu bana çok garip geldi çünkü hadislerde bize bir uyarı var yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar üzülmemizi bir insanın yani bütün ömrünü böyle üzüntülerle geçirmesini sağlıklı bulmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben size zamanı sordum, siz bana üzüntüyü anlatıyorsunuz diyeceksiniz. O hadisi tamam. şimdi. Evet. Evet. Buyurun hocam. Zamanın içinde olduğu için üzüntü. Evet. Yani, Çünkü Geçmişte yaşadığınız zaman üzülüyorsunuz, gelecekte yaşadığınız zaman kaygılanıyorsunuz. Şu anda yaşarsanız hmm. düzgün yaşayabiliyorsunuz. Yani geçmişte yaşamak bizi hep böyle hani çok mutlu bir hayat bile yaşamış olsanız genelde bir defa gençlik gitmiş. İşte ömür gitmiş yani herkesin yaşına göre yıllar gitmiş falan böyle bir üzüntü hali veriyor efendim gelecekte yaşamakta belirsizlik hele içinde bulunduğumuz değiş çok hızlı değişen bir dünyada belirsizlik neyle karşılaşacağız en yani en iyi misel insanın bile bir defa ölüm kaygısı var dolayısıyla yani bu ikisine takılıp kalmamak. Evet geçmişten ibret almak geleceği de planlamak lazım ama e, bütün ilgimizin, bütün dikkatimizin, bütün düşüncelerimizin bu ikisine e, kayması yani ya geçmişe ya geleceğe kayması bizi şu anı verimli bir şekilde yaşamaktan alıkoyan bir şey hocam. Öyle oluyor. Enerji... De... <gülüyor> enerji, enerjimizi evet. düşürüyor. Evet evet. Bir de yani şöyle düşünelim. Ömür dediğimiz şey nedir? Birleşmiş şu anlardır yani siz e, şu anlar şu an biz ne yapıyoruz işte burada bir konu işliyoruz e, bir, bu, bir sonraki an ne yapacağız o anın bir işini yapacağız ve bunlar birleşerek bizim ömrümüzü oluşturacak dolayısıyla biz her anı kaçırırsak ömrü kaçırıyoruz o zaman. Yani bütün vaktimizi kaçırmış oluyoruz, ziyan etmiş oluyoruz. Ee, ana odaklanmak işte tasavvufta da biliyorsunuz çok önemli bir prensip Sufi İbnül Vakt olmalıdır evet. der tasavvuf ittifakla yani bu söylenen bir sözdür tasavufta İbnül Vakt yani vaktin oğlu, vaktin çocuğu. Yani o vakte, o ana odaklanmış. Hatta bununla ilgili daha da biraz açalım. Çok güzel bir dikkatlerimizi yani şu ana çeken çok güzel bir tavsiye var. Diyor ki en kıymetli an şu içinde bulunduğun andır. En kıymetli insan şu an yanında olan insandır. Yani insan ilişkileri açısından da bu çok güzel. Çünkü mesela işte çok sevdiğim bir arkadaşın olabilir ama görüşemiyorsundur, uzaksındır. Fakat yanında da bir komşun vardır, senin selamına, ilgine belki muhtaç veyahut da yardımına, desteğine belki muhtaç. İşte o yakın çevrene ve içinde bulunduğun ana odaklanmak e, tasavvufta çok önemli bir terbiye hocam. Yani dikkatlerimizi içinde bulunduğumuz ana verdiğimizde... E, bir adım atmış oluyoruz. Yani başarmış oluyoruz demiyorum. Bir adım atmış oluyoruz. Çünkü tamam şu anı odaklandım da şu an ne yapacağım peki? Yani en verimli şu anı herkes için en verimli geçirmenin şekli nedir? Burası da önemli bir şey. Halledilmesi gereken bir mesele. Yani giriş şöyle diyelim zaman yönetimi konusuna giriş. Anın kıymetini bilmek ise... E, bildik kıymetini peki gelişme bölümü yani konunun en çok e, hani işleneceği bölüm peki kıymetini bildiğimiz bu anı neyle geçireceğiz nasıl geçireceğiz her birimiz için değerli olan önemli olan şey nedir buna nasıl karar vereceğiz nasıl bileceğiz en önemli şeyin ne olduğunu hocam öyle o buraya getirip sözü size bırakayım hocam tasavvufta bir de e, hoş derden var yani her nefeste hı. hakla olmak, onun hesabını evet. bilincinde olmak. Hı hı. Ee, aslında tasavvuf eğitiminde bir müminin her anını planlama da var, attığın hı. adım. Ya burada tasavvuf eğitimini konuşmuyoruz da, itni vaktiince benim aklıma o evet. da geldi. Evet da. Ee, yani işte ben ee, mesela tamam ee, o bilince de sahip olduk diyelim yani her an Allah ile ve hesabını verebileceğim e, şekilde geçirmek istiyorum bu anı. Evet. Peki işte Fatma Hanım'ın Fatma Hanım'ın e, en kıymetli yapması gereken en önemli şey ne? Ayşe Hanım'ınki ne? Hatice Hanım'ınki ne? Bunların eşit mi? Bunların farkında olmalı. Bunlar tarzında... eşit mi? Yani hepimizin Hayır. yapması gereken değerli şeyler kişiye özel. İşte orada ee, bize çok büyük bir çaba düşüyor yani kendimizi tanımak hedeflerimizi ona göre koymak efendim e, önemliyle önemsizi ayırt edebilmek yavaş yavaş şimdi zaman yönetiminin işte içine doğru girmiş oluyoruz. Yani Zaman yönetimi deyince böyle şirketlerde anlatılan konular gibi düşünmeyin bunu. Kişisel gelişim konusu gibi düşünmeyin. Bir hayat meselesi yani. Hayatımızı nasıl yöneteceğiz? Nasıl ipi kendi elimizde tutacağız? Şimdi hocam burada bir müsaade ederseniz bir kitaptan ve bu kitaptaki bir ee, ana fikirden bahsedeyim. Benim e, kişisel gelişim biraz okudum ben e, vakti zamanında ve çok hani ciddi bir okuma e, grubu ile beraber okudum. Ee, orada Stephen Covey'in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı diye bir kitabını okudum. 1990'lı yıllarda yani 91-92 o yıllarda. Ee, ve bakın kaç yıl geçmiş üzerinden yani 30 yılına yakın zaman geçmiş. Ee, bu kadar süre içerisinde tabii başka eserler de okudum ama e, Stephen Covey'in bu Etkili insanların Yedi Alışkanlığı kitabı bana sorarsanız bütün o kişisel girişim mecranın ee, en kaliteli çalışmalarından bir tanesi ee, ve çok kuşatıcı bir kitap. Şimdi bu kitabın ana fikri şu. Ee, Stephen Covey dünya tarihinde son 150 yılda çok etkili olmuş, toplumları yönlendirmiş, toplumların önüne yani lider şahsiyetlerin hayatlarını inceliyor, biyografilerini inceliyor ve hepsinde ortak olan 7 tane özellik buluyor. Yani bu yedi özellik bütün etkili insanların, toplumu etkileyen, insanları peşinden sürükleyen bütün insanların, bütün işte onun incelediği insanların hayatlarında var olan özellikler. Ee, bu yedi özelliği üç gruba ayırıyor. Ee, i̇lk üç tanesi kişisel zaten ee, için şart olanlar, yani kendi başarınız için şart olanlar. Ondan sonraki üç tanesi toplumla ilişkilerinizde, e, sizi Dostlar. başarıya götürecek olan özellikler ve e, bir tanesi yedinci özellik de hayat boyu kendi bakımınızı yapmakla ilgili. Yani şimdi kitabı anlatmayacağım tabii. Şöyle bir genel fikir, fikir veriyorum. Çünkü söyleyeceğim konu çok önemli. Şimdi diyor ki bu ilk üç özellik arkadaş, e, hocam e, hep arkadaşlar diye hitap etmeye alışmışız canlı şey yüz yüze programlarda. <gülüyor> Burada da onun etkisinden kurtulamıyoruz. Dilimiz alışmış. E, şimdi hocam diyor ki e, bir insanın, bir, insanın e, bir defa birinci özellik proaktif olmak, ikincisi öncelikli işlere öncelik vermek, üçüncüsü de, e, affedersiniz, e, ikinci özellik sonunu düşünmeden işe başlamamak, üçüncüsü de öncelikli işlere öncelik vermek. E, yani üçüncüsü zaman yönetimi, bizim zaman yönetimi dediğimiz şey. Fakat Hı -hı. burada diyor ki, e, eğer diyor sen, kendinle ilgili ilk iki özelliği gerçekleştirememişsen üçüncüsünü de yapamazsın diyor. İlk iki özellikteki ana fikir ne? Yani kitabı alsınlar, okusunlar, çalışsınlar arkadaşlarımız. Ben onu anlatmayacağım. Birinci özellik şu. Yani sen reaksiyoner bir insan olmak zorunda değilsin. Sana dayatılan Senden istenen, sana biçilen, sana çizilen sınırlar, sana biçilen roller içerisine sıkışmak zorunda değilsin. İnsanlar seni kızdırdığında kızan, üzdüğünde üzülen, işte böyle sıkıştırdığında köşeye sıkışan bir insan olmak zorunda değilsin. Kendi hayatının kararlarının ipini eline alabilirsin, almalısın. Bunu anlatan bir bölüm. İkincisi. Efendim neydi? Sonunu düşünerek işe başla. Yani hayatın hayatın sonunda nereye varmak istiyorsun, onu bir düşün diyor. Yani şimdi şöyle düşünelim hocam, bunu İslami terminolojiyle. Birinci özellik hayatının sorumluluğunu üstlenmekle ilgili. ikinci özellik hayatının hedefini belirlemekle ilgili. Üçüncü özellik de kendi önceliklerine göre bir program yapmakla ilgili. İşte bu üçü birbirinin üzerine bina edilir. Yani şunu demek istiyoruz, hayatının sorumluluğunu kendi üzerine almayan, mesela sürekli kaderi suçlayan, sürekli anne babasını suçlayan, sürekli çevresini suçlayan, işte annem babam beni okutmadı, o yüzden okuyamadım, işte kocam izin vermedi, o yüzden şunu yapamadım, işte çevrem elverişli değildi, o yüzden isteklerime isteklerimi elde edemedim. Yani kendi hayatının tercihlerinin sorumluluğunu hiçbir zaman üstlenmeyen, attığı adımların sorumluluğunu üstlenmeyen, hep başkaları ona ne kadar yaşamasına izin verirse o kadar yaşamayı kabul eder <gülüyor> ve sonra da bunlar sürekli yakınan. Yani bu insanın zaman yönetimi ile ilgili de bir derdi olamaz çünkü bir meselesi yok ki onun. Oturuyorlar oturuyor, kalkıyorlar kalkıyor. İşte yani buraya git diyorlar yok <gülüyor> diyorlar gitmiyor. Yani evet. hayatının sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Bu sorumluluk meselesi hocam ahlakla ilgili ahlaka dair kaynaklara baktığımız zaman da ilk işlenen konulardan birisidir. Çünkü insan sorumluluğunu kabul etmezse ahlaki tekamül de gerçekleştiremez. Kendi ile ilgili sorumluluğu üstlenmesi lazım. Bu psikolojik ruh sağlığımız açısından da çok önemlidir. Yani psikologlar da bunun üzerinde çok durur. Kendi davranışlarının, kendi tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmek lazım. Yani Ecem, bu irade terbiyesi buraya girer mi acaba i̇rade evet, evet. iradeyle de yakından alakalı yani sorumlulukla irade çok yakından alakalı birbirinde ilişki içerisinde yani şöyle bir örnek vereyim ben işte çok kiloluyum niye çünkü ne yesem yarıyor. ...yani ben yanlış beslendiğim için değil... ...bak sorumluluğunu üstlenmiyor... ...görüyor musunuz? Yani o içinde bulundu... ...ben de kiloluyum da biraz... ...Allah affetsin inşallah... ...efendim yani... ...bunu biz yaptık... ...o sorumluluğu üstlenmen gerekiyor... ...çünkü sorumlulukları üstlenirsen... ...düzeltmek için de... ...bir çaba içerisine girersin... ...peki girdik bir çaba içerisine diyelim... ...düzeltme çabası içerisine girdik... ...nereden başlayacağız... İşte zaman yönetimi burada devreye giriyor hocam. Nereden başlayacağız? Ne yapacağız? Burada bizim yapmamız gereken, her arkadaşımızın yani tek tek yapması gereken kendisine ait bir öncelikler listesi yapmasıdır. Mesela işte 6, yaştan, 6 yaşın altında 2 tane çocuğu olan, biri 1 yaşında, biri 4 yaşında 2 tane, 3 tane Çocuğu olan birisinin öncelikleriyle benim gibi çocukların hepsini evlendirmiş birisinin öncelikleri aynı olamaz. Evet. Yani hepimiz Allah'ın kuluyuz işte birinci önceliğimiz namaz falan böyle bakmayın bu hadiseye yani kişisel olarak her birimizin tabii ki Allah'a karşı sorumluluklarımız var ama her birimizin de kendi özel şartları var bu yüzden her insan kendi önceliklerinin çok bilinçli bir listesine sahip olması lazım hocam bunu ben kendimde denedim şöyle yaptım bir kağıt kalem aldım elime çok seneler önce yani bu belki de 20 sene önce bir kağıt kalem aldım elime ve dedim ki hiç düşünmeden çünkü düşünürsek aklımız oyunlar oynuyor bize hiç düşünmeden yaz bakalım senin önceliklerin neler önceliklerimi yazdım hocam önem verdiğim şeyleri yani öncelik o demek senin katında değerli olan önemli olan şeyler kaçırmak istemediğin şeyler veya halledilmesi gereken şeyler evet yani değer verdiği zorunlu demeyelim yani çok zor, değer verdiğin, önemsediğin şeyler neler? Çünkü mesela zorunlu olup da çok önemsemediğin şeyler de olabilir. Mesela ev işi benim için öyledir. Zorunludur ama çok değerli değildir. Benim için. Burası için çok değerli olabilir. Ee, önemsediğin, değer verdiğin şeyleri yaz. Yazdım. Şu anda liste aklımda değil. Yazdım. Ay, Kapat şimdi bunu. Hiç bakma. Konuşma. Yeni bir kağıt çıkar çıkardım. Şimdi de hiç düşünmeden buraya zaman, zamanını neye harcıyorsun? Yani bir 24 saatini bir hafta içerisinde en çok neye zaman harcıyorsun? Bunu yaz. Yazdım hocam en çok zaman harcadığım şeyleri. Şimdi, sonra ilk listeyi çıkardım. İkisini karşılaştırdığımda ne çıktı biliyor musunuz? Hiç değer vermediğim hiçbir önemi olmayan şeylere en çok zaman harcamışım harcıyorum şu anda da yapsanız öyle çıkar evet. mesela önceliklerinizi yazın hocam desem size siz de yazsanız bunların içinde faraza bugün için söylüyorum instagramda işte dolaşmak var mıdır hayatta evet. önceliklerinizin içinde yoktur evet. Ama ne kadar zaman geçirdiğinizi bir hesabını tutun hocam ben şey hani uyarı verme programı var ya şu kadar zaman geçirdikten sonra uyarı veriyor size. İnanamadım yani ne kadar ne zaman doluyor o vakit. Hocam yani ben mesela... de oğluma şey dedim yani çok fazla vakit geçirme dedim. O benden habersiz benim telefonuma yüklemiş hmm. programı. Sonra <gülüyor> bana hesap sordu. Bana böyle dinledim. ama bak anne sen bu kadar kalıyorsun diye. Yani yazarak hocam, yazarak bunları görmemiz gerekiyor. Sonra şunu yaptım ben, hayatımın daha sonraki dönemlerinde. Ee, yani bu da yaklaşık bir 5-6 yıl önce. 6 ee, ay kadar hocam çetele tuttum. Yani bir gün içinde 5 dakikaları dahi yazdım. Bugün neye ne kadar zaman harcamışım? Hani harcadığımız parayı yazarız ya, ben de harcadığım zamanı yazdım. Evet. aklı şu kadar yemek hazırlamaya şu kadar işte annemle vakit geçirmeye şu kadar hepsini yani telefonda konuşmaya şu kadar hepsini yazdım ee, orada da baktım ki hocam en çok geçirdiğimiz zamanlar bizim için hiçbir önemi olmayan zamanlar mesela ben İstanbul'da yaşadığım için trafikte çok acayip zaman harcıyordum. yani bir yerden bir yere gidebilmek için yollarda ve bunun üzerine karar verdim mesela. Mecbur kalmadıkça hiçbir şey için uzak bir yere gitmeyeceğim. Yani işte falan yerde indirim varmış. Gitmeyeceğim yani. Evet. Çünkü e, oraya gitmek bir saat, bir buçuk saat, gelmek iki saat neyse gittin günümden dört saat yani. Dolayısıyla takip etmek, kontrol etmek. Şimdi hocam işin sırrı önceliklerinizi tespit ettiğinizde bu size neyi sağlıyor biliyor musunuz? Ee, çok güçlü evetleriniz olmasını sağlıyor. Çok güçlü evet şu demek. Şimdi ben mesela bakın size söz verdim değil mi? İşte Kahramanmaraş müftülüğüne ben çarşamba akşamı bir saat ayıracağım. Evet. Bu sözü vermişsem ben artık ölüm kalım meselesi olmadıkça çarşamba günü akşamı için başka bir söz vermem. Öyle değil mi? Dolayısıyla eğer sizin günlük hayatınız için çok güçlü istekleriniz varsa birçok şeye hayır diyebilirsiniz. Hı hı. Bunu anlatabildim mi acaba? Yani, bu, bu ikine olan şeyleri kastettiniz değil mi hocam burada? olan ve yani e, sizin Bak, zevk, değil, olmayabilir. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki kardeşim bana dedi ki ya abla işte seninle bir konuyu istişare etmem lazım. Çok önemli dedi. Çarşamba gün akşam müsait misin dedi. Ben ona ne derim? Eğer çok tamam. aciliyse çarşamba gün akşam yapamam çünkü böyle bir sözüm var. Ya öğleden sonra görüşelim ya perşembe günü görüşelim derim. Anlatabildim mi hocam? Yani evet. <gülüyor> Çok güçlü, illa zevk olması gerekmez. Yani çok güçlü kararlarınız varsa birçok şeye hayır deyip o çok güçlü olan kararı yapabiliyorsunuz. Mesela beş vakit namaz da böyledir. Beş vakit namazı koşulsuz kılacaksınız ya, kılacağız. Hı -hı. Evet. Öğlen namaz geçmek üzere ise Allah yani öyle yaptırtmasın ama diyelim ki son 10 dakikaya girdiniz öğlen namazında şimdi artık o vakitte namazdan başka bir şey yapamazsınız çünkü o vakitte namazdan başka bir şey yaparsanız vakit çıkıyor dolayısıyla mesela telefona bakmazsınız değil mi yani işte ocağa çay koymazsınız işte o ay birisini arayacaktım deyip aramazsınız yani bütün her şeyi durdurup o vakitte namazı kılarsınız İşte hocam eğer bizim önceliklerimiz çok kuvvetli olursa önceliklerimiz <Gülüyor> Rüvvetli olursa birçok gereksiz şeyi hayatımızdan çıkarabiliriz. Ama önceliklerimiz çok zayıf. Sadece bir temenni düzeyinde. Ah keşke ben de çok kitap okusam. Ah keşke ben de işte ne bileyim böyle sizin gibi anlatabilsem. Ee, keşke işte ben de bu kadar Anladım. güzel... Yemek yapsam ya da işte keşke ben de çok isterdim e, yürüyüş yapmayı mesela. Yani bu dünyevi bir şey olabilir, muhrevi bir şey olabilir. Sadece bir temenni, bir dilek düzeyinde karar aşamasına geçememiş, karar aşamasına geçememiş, değer ona bir değer yüklenmemiş. İşte o zaman hocam ne oluyor biliyor musunuz? O sizin programınıza girmediği için başka her şey sizin programınıza çok kolay giriyor. Ben bunu şöyle formüle ediyorum: Yarın için sizin bir planınız yoksa, başkalarının planının bir parçası olursunuz. Gelirsiniz. Ya şöyle, mesela görümceniz der ki, hastaneye gideceğim, sen de gelir misin benimle? Olur, gelirim dersiniz. Çünkü bir planınız yok. Yani illa bu kötülük olması gerekmiyor. Böyle böyle böyle. Bir bakarsınız da, o gün hiç boş durmamışsınız ama hiç de bir şey yapmamışsınız yani. Hani kendi biz acaba? Oradan ben kazanmak mümkün mi? değil midir? Yani bir insanın gönlünü gütmek de ha, tamam. tabii ki şey olmaz mı acaba? Yani sevap her hepsinde var. Yani sevap tabii ki kazanırız. Ben sadece şunu demek istiyorum. Zamanınızı istediğiniz gibi yönetmiş olmazsınız. Hı -hı. Ya, yani. Tamam hocam. Sıkı prensiplerimiz olduğu zaman bazen de insanlar bizden kaçabilir mi acaba? Hani, Onlara çünkü? da vakit vermeliyiz. Onlara evet. da vakit onu onu söylemenizi Ama istedim zaten. Ya. Ayırmak böyle rastgele olmamalı benim kanaatim. Efendimizden de gördüğüm odur. Mesela bakın Efendimiz'in evine geliyorlar misafirler, çıkmak bilmiyorlar. Ayet geliyor değil mi? Evet evet. Ayet geliyor diyor ki ne için toplandınız yemek için. Yemek bitince kalkın diyor. Ayet demiyor ki onların gönlünü kırmaya kırk yılda bir gelmişler sana demiyor. Yani o zaman düşünsenize herkes peygamberimizle ne kadar oturmak isterdi? Bir düşünün. O zaman ne olurdu peygamberimizin hayatı? Onun için mesela ben hocam görüşmelerin. Tabii çok yakın aile hariç yani. Çok yakın aileyle hariç ama onu da böyle gayret bir gayret içerisinde olmak lazım. Görüşmelerin sadece başlangıç saatinin değil bitiş saatinin de belli olması lazım. Yani seninle ikide buluşalım dedik arkadaşımıza veya işte görümcemize. Tamam ikide buluştuk. Kaça kadar? İşte beş, Kim iki ne kadar isterse. Öyle yok öyle yaparsanız da programınız olmaz hocam yani şöyle çok iyi bir insan olursunuz ama vaktinizi verimli kullanmış bir insan olmazsınız evet yani hem iyi insan olup hem vaktinizi verimli kullanmak da mümkündür hocam yani ben ona inanıyorum iyi insan olmaktan kastınız size ihtiyacı olan biri için programınıza yer açacaksınız şimdi oraya geldik bunu nasıl yapacağız hocam biz kadınlar İkim bu çok zor değil mi yani çünkü evet. hayatımız ben de geniş bir ailenin üyesiyim benim evimde de birkaç nesil bir arada yaşıyor yani ben hem annemle hem gelinimle beraber yaşıyorum yani işte gelenimiz gidenimiz çoktur böyle mutfağımız hep açıktır Her yani bir tencere yemek bir gün yetmez hani böyle gün gelir böyle yenilen içilen bir evdir girilip çıkılan bir evdir böyle bir hayattan siz, ben yani işte ben bu yıl programımı böyle yaptım veya bu ay ben e, bu programımı böyle yaptım her gün şu saatte şunu yapacağım. Böyle bir şey, böyle bir lüksüm yok benim. Çünkü sürprizler var hayatta. Yani yarın, mesela bana yarın 10 kişi yatıya gelebilir. Öyle bir ailemiz var. Haber de vermeden gelebilir. Dolayısıyla benim Böyle uzun vadeli program yapma şansım çok yok. Bu yüzden diyorum ki bilhassa biz kadınların biraz yani çünkü çoluk çocuk bize bağlı, yaşlılar, e, ailenin büyükleri bize bağlı. Yani herkes size bakıyor ve sizden bir şeyler bekliyor. E, bu durumda olan bizlerin vaktimizi de verimli kullanmak istiyoruz. Yani doğrusunu isterseniz ben bir insanla 5-6 saat oturmak istemiyorum yani. Bence çok denedim hocam çok denedim kendi akrabalarımla arkadaşlarımla iki saat maksimum yetiyor hocam bir insanda konuşmaya her derdini anlatır her e, e, eğer iki saati geçin her ihtiyacı da karşılar iki saati geçin hocam dikkat edin aynı konular tekrar konuşulmaya başlanıyor 2 saatten sonra. Hı. Dolayısıyla mesela onu öyle çözdüm yani bir başlangıç saati bir bitiş saati. Yani seninle iki ile dört arasında buluşalım. Ya da işte ne diyeyim gibi yani. Eğer çok uzunsa bir mesele tamam o zaman bir gününüzü bir gecenizi ayırın. Hayati bir mesele olabilir yani çok önemli bir şey olabilir. Tabii ki ayırın. Bu yüzden e, böyle sürprizler çok olduğu için ve biz... Beklenen roller, ailemizde beklenen roller çok çeşitli olduğu için benim tavsiyem, vaktiniz anlamlı bir şekilde geçirmek isteyenlere tavsiyem hocam yarının programını yapmaları. Yani bir aylık değil, bir yıllık değil, bir haftalık bile değil, bir günlük program yapmaları birer günlük yani bugün akşamdan biliyorsunuz zaten İslam'ın zaman tanzimi ne göre e, gün ne zaman başlar hocam? akşam namazında başlar yani gün mesela bugün e, gün ya, akşam namazı anlayışa göre gün gece 12'de başlıyor gece 12 oldu mu ertesi gün başlıyor İslam'ın zaman anlayışında ise gün akşam namazı girince başlar bu yüzden mesela perşembe akşamı Cuma gecesidir. Yani çünkü evet. o ge akşam namazından sonra Cuma girmiştir artık Cuma günü. Dolayısıyla günün başlangıcı olan akşam namazından siz o 24 saati yani yarın akşam namazına kadar nasıl geçireceğinizi planlayın. Aşağı yukarı planlayın. Kaç saat uyuyacaksınız, kaçta kalkacaksınız. Şimdi bakın demin söylediğim güçlü evetler burada nasıl işe yarayacak? Mesela ben hocam bu gece Üçte kalktım söylemesi ayıp. Bak dün gece üçte kalktım daha hiç uyumadım. Ee, niye? Çünkü bu sabah yetiştirmem artık yani insanlar baskı yapmadı ama benim vicdanım baskı yaptı. Artık yetiştirmem gereken teslim etmem gereken bir yazı vardı. Onu yazmak için gün içinde vaktim olmayacaktı ve üçte uyandığımda böyle aa ya uyandım işte yazabilirim ve fırladım yani yatakta. Niye? Niye? Eğer ben o yazıyı yetiştirmek için zihnimde bir karar vermiş olmasaydım, gece 3'te uyansam bile saate bakacaktım. Ay çok erken deyip tekrar uyuyacaktım. Yani yani o, eğer, burada e, uykuyu yönetmek çok önemli o zaman. Yani uykusunu yöneten, ya ba, ya, bakıyoruz işte <gülüyor> 11'e kadar uyuyabiliyoruz hocam. Bazen oluyor ki ona kadar. Evet. evet çok önemli. Gerçekten bütün büyük bilim adamlarına baktığınızda, büyük yazarlara, büyük böyle e, zihinleriyle üretken işler yapanlara ve dünya çapında ama, dünya çapında Nobel ödülü alanlar, işte dünya çapında işler yapanlar gerçekten çok az uyuyan insanlar. Ama ben e, biraz araştırdığım kadarıyla yine de bu konuyu e, nöro-sainsle uğraşan bilim adamlarına sormak lazım. Biz o işin ehli değiliz. Araştırdığım kadarını söyleyeyim uyku hocam kişiye göre değişiyor. Bazılarının 7 saat 8 saat uyuması gerekiyor mutlaka bazılarına 4-5 saat yetiyor. Eğer yeterli uyumazsanız bu sefer gün içinde sürekli ambale bir zihinle dolaştığınız için veriminiz düşüyor yani ya yeterli kendinizi bileceksiniz mesela benim metabolizmam şöyle uykuyla ilgili birkaç gün az uyuyabilirim ama sonra bir gün çok uyumam gerekiyor yani depoyu doldurmam gerekiyor diyelim bu hafta için 4-5 gün 5-6 saat uykuyla yetinmişsem hafta sonunda bir gün 9 saat falan uyumam gerekiyor hmm. ideal benim için ideali her gün 7,5 saat uyumak bak çok ilginç 7,5 saat çok uzun bir uyku ama onu uyuduğum zaman zihnim böyle pırıl pırıl oluyor pırıl pırıl öbür türlü böyle sürekli hafif bir baş ağrısıyla sürekli hafif bir ee, işte böyle dinlenme ihtiyacıyla iş yapıyorsanız biraz olayım. kişiye göre değişiyor fakat kendinizi tanırsanız hocam işte ona göre ayarlıyorsunuz yani, ee, mesela 3'te kalkmak için işte 8'de yatıyorsunuz 8'de yatarsanız 3'e kadar 7 saat var bir de benim acizane kanaatim gözlemim hocam. Akşam oturmalarından hiçbir bereket çıkmadı. Evet. Yani aileniz tabii çoluk çocuğunuz küçükse eşiniz geç geliyorsa bakın dediğim gibi bunlar hep kişisel farklılıklar. Bu farklılıkları evet. elbette nazar dikkate alın. Ama benim gibi işte 8'de yatmazsınız da yani 10'dan daha geç oturmayın. Saat 10'da yat, yatın yani. Ee, 10'da yatın. 10'da yatsa bir insan Hocam çok rahatlıkla beşte, beş buçukta kalkar. Ve e, her gün kendisine hiç sesin olmadığı, zihninin tamamen açık olduğu iki saat, her gün iki saat bu şekilde kendine ayırsa insan alim olur hocam. İnsan evet. dil öğrenir. İnsan yabancı bir dil öğrenir. İnsan bir konunun alimi olur. Bir becerinin ustası olur. Her gün iki saat pırıl pırıl bir zihinle çalışsa yani. Onun için şey günlük plan yani. Ne kadar uyuyacağım? Ha şimdi burada anahtar konu tekrar söyledim ama yine tekrar edeceğim. Çünkü kaybolmasın arada. Anahtar konu hocam sizin ne kadar güçlü bir isteğinizin oldu istekleriniz ne kadar güçlüyse uykunuzu da ayarlarsınız insanlarla ilişkilerinizi de ayarlarsınız paranızı da ayarlarsınız yani işte kitaplar çok pahalı deniyor mesela kitap okumak isteyenler İnsan eğer çok okumak istiyorsa onu ayarlar hocam ben mesela yani çok iyi bilirim öğrencilik yıllarımda dolmuşa verecek param olmadığı için bir saat yürüdüğümü dolmuşa verecek param yok yani bir dolmuş parası bile yok cebimde. Bir saat yürüyorum dolmuşa binemeyeceğim için. Ama kitap alıyordum yani. Bu tamamen sizin önceliklerinizle ilgili. Neye değer verdiğinizle ilgili. O yüzden konuşmamın başından beri bakın biz aslında zaman konuşacaktık. Bu öncelikler nereden çıktı? İşte zamanını ee, yönetme isteğinin ha. yönetme demeyelim biraz iddialı bir şey verimli kullanma diyelim. yani zamanını verimli bir bereketlendirme şekilde bereketlendirme diyelim mi hocam? bereketlendirme, bereketlendirme de aynı bir şey onu, onu, onu da varım onu da konuşalım bereketlendirme de hocam yani çok iyi odaklanarak kısa sürede çok daha fazla iş yapma demek o yüzden zaman açısından yani mesela zam zamanı bereketlenmiş bir insan e olarak örnek vereyim İmam Gazali. 54 yıl yaşamış hocam. İmam Gazali Hı. 54 yaşında vefat etmiş. Bakın bin yıldır dünyayı etkilemeye devam eden eserler vermiş. Bu kadar 54 yıl süre içerisinde yani. Ee, İmamoğlu'nunlar e öyle yine hocam İtmi Sina. Evet. evet. O yani yani onun için çok şey kullanılması hocam yani çok dikkatli kullanılması ve çok iyi odaklanılması. Eğer çok iyi odaklanırsanız mesela bu odaklanma sorunu e, baş, başka bir başlık. Mesela oturduğunuz işte sabah erken kalktınız 6'da diyelim ki bugün için erken sayılıyor. Yani daha e, imsak vakti bile girmemiş oluyor. 6'da kalktınız 8'e kadar mesela çocuklar uyanana kadar ev halkı kalkana kadar 8-9'a kadar 2-3 saat vaktiniz var bu 2-3 saatte hocam inanılmaz işler de yapabilirsiniz sadece 2 sayfa da okuyabilirsiniz odaklanmanızla alakalı evet. bir de işleri üst üste bindirmek de zamanı bereketlendiren bir şey İşleri üst üste bindirmek ne demek mesela yürüyüş yaparken bir konferans dinleyebilirsiniz bir taraftan bugün o imkanlarımız var evet, ee, o yemek yaparken Yemek yaparken işte yine bir vaaz, bir konferans dinleyebilirsiniz. Ee, yani işlerin odaklanma sorununu çözdük. Odaklanma sorunu, acizane kanaatim, uyku sorunundan daha Kolay çözülebilir. Biraz egzersiz gerekiyor, çaba gerekiyor bununla ilgili ve çok ciddi üzerine çalışılmış bir konu. Eğer biyolojik bir sorununuz yoksa yani beynin kimyasında bir bozukluk işte hiperaktivite gibi bir bozukluk yoksa Normal şartlarda bir insan kendisini eğiterek odaklanma sorununu çözebilir. Ve odaklanma sorununu çözmenin şöyle de bir faydası var. Bakın mesela elhamdülillah yani kimisi bak nazarınız değil mi? Sıkmaşallah deyin. Bayağı hayatta nadir başarabildiğim şeylerden biri odaklanmalıdır. Nadir başarılarımdan bir tanesi. Bunu da şeye borçluyum. Aa, benim kanaatim çok kalabalık ve küçük bir evde yaşadığımız için kişisel odalarımız falan hiç olmadı yani ben koridorda ders çalıştığımı çok iyi bilirim çalışıyorum ve evde curcuna var yani Gelen, giden, yatan, kalkan bizim evcidi oteli derler mahallede. Herkes hastalar bize gelir, iş aramaya gelenler bize gelir, aylarca kalırlar. Efendim babaannem var, biz kalabalık ortam ve bu ortamda ben kitap okuyacağım, ders çalışacağım, işte daha ileriki yıllarda hafızlık yapacağım. Dolayısıyla hani etraftaki sesleri duymadan etrafta olanları bırakıp arkada, fonda, kendi yapacağınız işe odaklanmayı geliştirebilirsiniz kendinizde. Bunu yaptığınızda vaktiniz müthiş bereketlenir. Şöyle bereketlenir hocam, mesela insanlar ciddi bir metni, mesela bir ansiklopedi maddesini okumak için ya da bir tefsir kitabını okumak için nasıl bir ortam arıyorlar? İşte sessizlik olacak, dışarıdan korna bile çalmayacak, çocuklar ağlamayacak, işte böyle e, ortam yapacağız, işte ışık güzel olacak, işte e, bir şey yakacağız, bir mum yakacağız veya da efendim bir tütsü mütsü bir şeyler yapacağız. Kendimize ortam yapacağız yani çayımız olacak, kahvemiz olacak da oturacağız, odaklanacağız. Arkadaşlar bir kadının, çoğu kadının, Sıradan kadınlar için söylüyorum. Orta sınıf kadınlar için. Ben de o sınıfa mensubum. Kadınlar için böyle bir lüksü yok. Bakın ben mutfak masasında çalışıyorum. Mutfaktaki yemek yediğimiz masada çalışıyorum çoğu kere. Dolayısıyla yani eğer odaklanma sorununu aşabilirseniz mesela 10 dakikalık bir aranız var. O 10 dakikada hemen açın. Bir madde okuyabilirsiniz. Mesela ben az önce 10 dakika vardı bu programa. Birisine mail yazmam gerekiyordu. Hemen o arada o maili yazdım. Niye? Çünkü onu ertelersem o programdan sonra unutacağım. Yarına kalacak. O anda aklıma gelmiş 10 dakika var. Ve 10 dakika içinde ben o maili yazabilirim. Yani ee, işlerinizi böyle vakti bereketlendirmek bu demek işte hocam. Yani böyle vakti diye şöyle diyeyim özellikle hanımlar için söylüyorum bunu yani hayatın size büyük bir jest yapıp böyle size boş zamanlar işte çok güzel evler çok güzel çalışma odaları çok güzel mekanlar çok güzel fırsatlar işte bütün çevreniz size saygı duyacak rahatsız etmeyecek sizi çocuklarınız bile rahatsız etmeyecek okumanız için veyahut da bir iş yapmanız için. Böyle şeyler beklemeyin. Bunlar olmayacak. Bunlar milyonda bir kişiye oluyor. Bize olmayacak yani. Dolayısıyla sizin içinizdeki istek o kadar güçlü olmalı ki ne yapmak istiyorsanız bu el yapmakta yapmak da olabilir. Şimdi evet. bu el ilgili bir örnek vereyim hocam. İnsan bir şeyi çok isterse bakın nasıl yapar. İlkokul birinci sınıfa gidiyorum. Ee, ablamlar evde çeyiz yapıyorlar. Ee, o zaman Sümerbank'tan akfil kumaşlar alınırdı. Ondan sonra almışlar işte böyle domino ipler falan rengarenk sarma işi yapıyorlar. Böyle yatak takımları falan yapıyorlar. Hmm. Ben de çok iyi onlara. Dedim ki ben de bir peçete falan bir şey yapsam hani birinci sınıftayım ama yedi yaşındayım. Hmm. Ondan sonra bana vermediler tabii ziyan edersin diye vermediler. Allah affetsin beni yani 7 yaşında olduğuma göre günah yazılmıyor daha. Ben de geldim dedim ki okuldan bir gün öğretmenimiz ödev verdi bir peçete işleyecekmişiz dedim. <gülüyor> Ve bunlar benim için peçeteyi kestiler, karbon kağıtlarla üzerine deseni çıkardılar. Ben onu güzelce sarma işiyle işledim. Ben işleyene kadar o biraz kirlendi. Bu sefer onu yıkadılar, kolaladılar. Okula gidene kadar buruşmasın diye bir kartona böyle rulo yapıp sardılar. Bana verdiler, götürdüm okula, sıramın altında bütün gün tuttum, akşam eve getirdim. Yani niye? Çünkü ben el işi yapmak istiyorum. Evet. Anladım. Yalan söyleyin demiyorum ama hani insan bir şey yapmak için yani hırsla demeyeyim yanlış olur çok büyük bir şevkle istemesi lazım hocam. İsterse vakit buluyor işte. Namaza da vakit bulur. Yemek yapmaya da vakit bulur. Akraba ilişkilerine de vakit bulur. Yalnız kontrolü elinden kaçırmaması lazım. Yani akrabanla oturdum beş saat. Ama toplasan aslında bir saate sığacak iş yaptı Ne yaptın yani o beş saat ne yaptın? Zaman uzadıkça bu tip ilişkilerde dedikodu başlıyor hocam. Günahlar başlıyor. Günahlar başlıyor. Arkadan konuşmalar, iftiralar, iftiraya kadar varan. Konuşmalar yapılmaya başlanıyor. En güzeli böyle konuşmaları sınırlı. Yani akrabalarla işte bu ilişkileri daha böyle başı sonu belli olan saatlerin içinde yapmak. Bir de işte dedifodu falan demişken madem sizi buldum her zaman mı geleceğim Kahramanmaraş müslübüğüne onu da söyleyeyim. Ben e, bu insan ilişkileri konusunda biraz çalıştım hocam. E, akraba ilişkilerinde özellikle bu ziyaretlerde günaha girmekten onu bunu çekiştirmekten korunmak istiyorlarsa arkadaşlarımız kardeşlerimiz kendilerine bir repertuar hazırlayarak gitsinler bu ziyarete. Ne, ne repertuar? E repertuar diyeceksiniz. Konuşma konuları. Konu, konuşma konuları hazırlasınlar. Mesela bir yaşlıyı mı ziyarete gidiyoruz? Hastalık, diz ağrıları, kireçlenme işte sağlıklı beslenme bak kaç tane konu çıktı kaza namazları yani böyle ibadetlerden tutun da sağlıkla ilgili daha genç birine mi gidiyoruz çocuk eğitimi işte çocukların beslenmesi çocuk hastalıkları işte ne bileyim alışveriş Alışverişte konuşabilir insan dersiniz ki ben deterjanı şuradan alıyorum çok uygun dersiniz. Ya da işte ben çevreye zarar vermemek için daha az ambalaj, daha, sağlam, daha e, sağlıklı ambalaj kullanan şu ürünü tercih ediyorum dersiniz. Bunların hepsi çok kıymetli bilgilerdir. Bunları konuşursunuz. Yani gideceğiniz topluluğun repertoiresiniz hazır olacak. Şimdi siz konunun bir tanesini açacaksınız. O konu konuşuldu. Laf döndü dolaştı gıybete geldi hemen ikinci konuya geçeceksiniz. Hazır olacak konumuz böyle. Hazır olacak yani. Ve hani herkes de mutlu olacak. Çünkü herkesin ilgi duyduğu konular bunlar. Dolayısıyla işte zamanı insanlarla ilişkilerimizi çok verimli bir şekilde yürütebiliriz bence hocam. Mesela Planlı hareket etmek bu da çok önemli. Bu vaktin bereketi için sizin buyurduğunuz vaktin bereketi açısından planlı hareket etmekten kastımız ne hocam? Mesela işte e, diyelim ki sizin cumartesi günü artık pandemide pek olmuyor ama öyle bir örnek vereyim. Cumartesi günü yemeğe misafiriniz varsa, <gülüyor> öğlen yemeğine misafiriniz varsa sizin cuma gününden bütün alışverişinizin bitmiş olması lazım yani cumartesi sabahı bir de alışverişe çıkarsanız aa maydanoz almamışım aa nane almamışım diye evde bitmiş işte karabiber kalmamış diye alışverişe çıkarsanız cumartesi öğlene o yemek yetişmez yani bu da şu demektir cuma sabahı siz oturacaksınız ben yarın ne yemek yapacağım liste yapacaksınız yani menüyü arkasından bunlara ne lazım onun listesini yapacaksınız ve evde hangileri yok Bekinci bakın bunu yapmak, bunu yapmak yarım saat falan tutar. Maksimum yani o da. Hani hazırsa aklınızda menü 10 dakika tutar. Ama bunu yapmamak cumartes günü size 2 saat kaybettirir. Net. Evet. Yapmazsanız 2 saat kaybedersiniz. Bunu da işte bu dediğimi de yani planlı işleri planlı yapmak. Meselesini de Stephen Covey bahsettiğim kitapta Hocam zaman yönetimiyle ilgili e, şimdi ekrana tuttuğumda ters görünüyor bunlar biliyorum ama şöyle bir dört e, bölümlük bir tablo yapıyor. Bu e, kitabın işte zaman yönetimi bölümünde. Size kısaca onu özetleyeyim. Arkadaşlar bu kitabı edinsinler, okusunlar hatta nasıl okusunlar çok tavsiye ederim. Kendilerini kampa alarak. Yani ben etkili insanların yedi alışkanlığı kampına girdim kendisini böyle diyecek ve işte bir bölüm okuyup orayı uygulayacak bir bölüm okuyup orayı uygulayacak hani biliyorsunuz sahabe Kur'an-ı Kerim'i böyle yaparmış o kadar yani hayatımızı değiştirecek tavsiyeleri var. Şimdi bu zaman yönetimi tablosu şöyle hocam dörde bölüyor bizim yaptığımız bütün işleri. Yaptığımız bütün işler diyor dört sınıftan biridir diyor. On dakikamız kalmış hemen hızlıca toparlayayım. Ee, birinci yani şöyle söyleyeyim. Bu yaptığımız işler öncelikle diyor iki aydır. Ya acildir ya acil değildir. Uh -huh. Acil işler acil olmayan işler. Bu acil olan işler ya önemlidir ya önemli değildir. Mesela işte faturanın bugün son günü ise hem önemli Öyle. hem acil oldu bak. Hem, evet. hem önemli çünkü cezaya girecek hem acil oldu eğer diyor siz planlı yaşamazsanız ömrünüzdeki bütün işler önemli ve acil işlere dönüşür işte demin Onlar, söylediğim onların peşinde koşturmakla geçer, koşturmakla geçer <Gülüyor> ve sürekli yakınırsınız ay bugün kantel içinde kaldım niye? İşin çok olduğu için değil evet. plan yapmadığın için plan yapmadın, erteledin son ana bıraktın mesela kaç kere elektrik idaresinin önünden geçtin aslında o faturayı yatırabilirdin veya internetten ödeyebilirdin yani evet. ödeyebilirdin ama ne yaptın Ay, aklına geldi erteledin aklına geldi erteledin bir takvime koymadın. Koymadığın de acil işe dönüştü şimdi git orada sıra bekle yani veya o tam da öğlen paydosuna gelmiş. Niye? Çünkü 11'de kalktım. Az önce dediniz ya hocam. 11'de kalktım. Kahvaltı ettim bir saat. Evden çıkana kadar, gidene kadar bir de öğlen paydosuna rastladım. Bir saatte orada bekledim. Bak ne oldu? Bir günün gitti. Onun için diyor ki Stephen Covey, eğer diyor, verimli insanlar, verimli yaşayan insanlar diyor. E önemli işlerin ve önemli ve acil olmayan işler karesinde daha çok vakit geçirirler. Önemli ama acil değil. Yani benim mesela bugün yazdığım yazı gibi. Önemli çünkü onu söz verdim yazmam lazım ama acil değil. Çünkü beni kimse sıkıştırmıyor. Onu acil noktasına gelmeden önce yapman lazım. Yani yumurta sıkışmadan önce yapman lazım. E, bu insanlar hep bir doyum içinde yaşarlar Niye? Çünkü hep önemli şeyler, güzel şeyler yapıyorlar ama hiç stres yaşamadan. Çünkü acil aşamasına getirmiyorlar ya. O yüzden hiç stres yaşamıyorlar. Fakat evet. birinci karede yaşayanlar yani hep önemli ve acil, önemli ve acil işleri yapmak zorunda kalanlar çok yoruldukları için zihnen ben bugün başardığım bir yazıyı hep örnek verdim baştan ben, ben kaç tane bu birinci karede çoğu geçiyor hayatımın maalesef benim de. Ne olur bu sefer? Eve gelir kantel içinde böyle koşturmuş etmiş gelir bu sefer beyni tamamen ambali olduğu için dördüncü kareye geçer. Dördüncü karede ne var? Hem önemli değil hem acil değil. Mesela ıvır zıvır işler, oyalan işler, televizyon seyretmek bunların hepsi burada. Giyilirsiniz dersiniz ki Ay, açın televizyonu ne varsa bir izleyeyim bugün beynim döndü dersiniz mesela. Başka, yani ne oluyor? Çünkü çok aşırı yorulunca aşırı ıvır zıvır veya işte anlamsız işler karesine gidersiniz. Yani bu kareyi de, bu dört kareyi de çalışırsa arkadaşlar, kendi hayatlarını da buna göre gözden geçirirlerse çok etkili olur. Bir de hocam benim zamanla zaman yönetimiyle ilgilenen herkese tavsiyem, tabii buraya hepsi sığmadı, ee, bu konuda bir YouTube'da bir video var. Ee, daha önce ilk yaptığım konuşma orada. Orası, o biraz daha etraflı oldu. Onu izleyebilirler arkadaşlar. Zaman yönetimi diye girdiklerinde benim yani katıldığım bir dersin videosu var orada. Görüntüsüz ses e, programı var. Efendim onu izleyebilirler. Başka tabii bu konuları çok güzel anlatan profesyoneller var. Onlardan istifade edebilirler. Ama o profesyonellerin konuşmalarında geçmeyen bir şey söyleyeyim ben size. Hocam namaz vaktin evvelinde kılmak da vakti bereketlendirmek açısından çok önemli. Vaktin evvelinde yani öğlen namazı girdiği an ilk yarım saat içinde kılmak. İkindiği ilk yarım saat içinde, ilk 15 dakika içinde kılmak. Bu neyi sağlıyor? En kısa günde bile gayet tecrübe etmişsinizdir hocam. Mesela akşam namazını hele aslında hiç salı saklamamak gerekir çünkü akşam namazı acil bir namazdır. O yüzden sünneti bile sonraya bırakılmıştır yani evet. e, Farzı öne alınmıştır. E, gün en kısa günlerde en kısa günlerde akşam namazını hemen kılın. Allah Allah hayat su kınmadı mı dersiniz? Yani o vakit mütevazı. Ama akşam namazını geçe bırakın ay ne zaman yatsı oldu dersiniz? Ne zaman ikindi okunuyor? Bugün ne çabuk bitti dersiniz? Niye? Çünkü namazı vaktin evvelinde kılmak insana vakti bilinçli bir şekilde takip edebilme imkanı sağlıyor hocam. Yani vaktin nasıl geçtiğini takip etmen konusunda namazları vaktin evvelinde kılmanın müthiş bir zaman bilinci kazandırdığını söyleyeceğim ben arkadaşlara. Sabah namazını kıldın ta öğlene kadar kaç saat var yani. Öğleni kıldın bir farkına varıyorsun ki öğlen oldu, ikindi oldu, akşam olmak üzere yani. Bunların farkına varmamızı sağlıyor. Efendim, şöyle notlarıma bakıyorum hani önemli öncelikli şeylerden söylemediğim ne kalmış diye. Bir meseleyi daha söyleyeyim. Bu önceliklerimizden bahsettik ya hocam hani önceliklerin listesi olmalı diye eğer bunu yapmazsanız şunu göreceksiniz hayatınızda hayat sona erdiğinde onu da gene Stephen Covey'den bir örnek olarak aktarıyorum diyor ki Stephen Covey, hayat diyor bir duvara dayanmış tahta bir merdivenler olur ya böyle duvara dayarsınız ağaçlara çıkmak için falan kullanırlar bir duvara dayanmış merdiven gibidir hayat her yıl bir basamak çıkarsınız çıkarsınız çıkarsınız ömrünüz bittiğinde duvarın tepesine tırmandınız arka tarafa bir bakarsınız ki yanlış duvarmış yanlış para duvar durmuşsunuz merdiveni bu ne demek niyetlerinizi hedeflerinizi ve önceliklerinizi çok farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde yaşarsanız ömür biter bir bakarsın ki hiçbir yere ulaşamamışsın Kocaman bir ismanlık kalır elimizde o zaman. Bunlar nasıl konuşur biliyor musunuz? Hocam yanlış yaşayanlar, ömürlerini yanlış duvarda tüketenler. Şöyle konuşurlar. Ah ben bir 30 yaşında olacaktım bu kafayla. Ah ben bu kafayla bir 15 yaşında olacaktım öyle konuşurlar merdiveni doğru duvara dayamış olanlar daha hayatın başındayken en önemli şey ne bu hayatta en değerli şey ne ben ne için yaşıyorum ne elde etmek istiyorum? Bakın ne için yaşıyorum Allah'a kulluk etmek için bunu söylemiyorum ben Allah'a kulluk etmek bütün insanların hedefi tamam da Fatma Bayram ne için yaşıyor evet yani Fatma Bayram'ın özel olarak bu kulluğu yapmada ifa etmede bu dünyaya gönderilişinde ki hikmet ne? Bunu bulmamız lazım hocam. Çok geç kalmadan. Hocam bir dakikamız kaldı. Evet. Aynen evet. yayın kapanabilir. Tamam. Kapanmadınız evet. yoksa kaydedemezsiniz. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok <gülüyor> e, bilgilendirince oldu. Allah razı olsun. E, de kuvvet. De. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Allah emanet olunuz. Allah'a Allah emanet de. olsun. İnşallah. Allah. Ha ki